Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet deryasıydı. Peygamber Efendimiz henüz daha doğmadan şiddetli kıtlık vardı Arabistan'da o an. Öyle ki yeşil bir ot hatta yeşil bir yaprak yoktu ve susuzluktan çatlaktı yer yer toprak. Baktaki Resulullah teşrif etti dünyaya, kavuştu Arabistan bir bolluğa ve suya. Ve yine Resulullah Mekke'den Medine'ye hicretinde bir kıtlık gelmişti ki Mekke'ye. Hiçbir şey bulamadı yemeğe Mekkeliler. Hatta çaresizlikten Kedi köpek yediler. Medine'ye gönderip derhal Ebu Süfyan'ı yalvardılar Resul'ün dua buyurmasını. O merhamet deryası vaktaki etti dua, o kıtlık sona erip halk kavuştu bolluğa. Halbuki o kafirler düşmandı kendisine ama merhametinden dua etti o yine. O Resulün hayatı rahmet olduğu gibi, Vefatından sonra da rahmettir bizatihi. Buyurdu ki, Hayatım rahmetse nasıl size, Benim mematım dahi rahmettir hepinize. Zira dünyadayken her bir müşkilinizi, Çözer ve gideririm her türlü şüphenizi, Vefatından sonra da haftada iki defa bana amelleriniz arz edilir orada. İyi işlerinizi görünce sevinirim. Günahınız için de Rabbimden af dilerim. Yine fahre alemin diğer peygamberlerden birçok faziletleri vardır ki şu yönlerden. Her peygamberin dini, Vefatlarından sonra doğru ulaşamadı sonraki insanlara. Yani kısa bir zaman içinde bozuldular, bir müddet sonra ise tamamen yok oldular. Resulün getirdiği bu İslam dini ise, bozulmadan taptaze geldi ta günümüze. Yine bizden sonra da ta kıyamete kadar, bozulmadan sapasağlam devam eder bu karar. Yine Resulullah'ın diğer peygamberlerden faziletli olduğu belli ki şu yönlerden. Her peygamber istedi rızasını Rabb'inin. Allah da rızasını istedi Habibinin. Her nebi yemin etti Allah'ın ismiyle. Allah da yemin etti. Habibi'nin ismine. Yine Musa peygamber, tabiaten doğuştan, gadaplı, sert mizaçlı bir kişi olduğundan, Hak Teala, Hazreti Musa ile Harun'a buyurdu ki, yumuşak söyleyin Firavun'a. Resulullah ise farklı olarak bundan, son derece yumuşak yaratmış olduğundan, İslam'ı tebliğinde sevgili Habibine buyurdu ki sert söyle Kureyş kafirlerine.